Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Aziz kardeşlerim Bir hadisi şerifi Sizinle beraber Düşünelim Sonuç çıkarmaya çalışalım istiyorum Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde buyuruyor ki, üç günden fazla küsmek bir Müslümana helal olmaz. Üç günden fazla küsmek bir Müslümana helal olmaz. Ne demek? Bir Müslüman üç günden fazla küs kalırsa başka bir Müslümanlığa haram işlemiş olur. Üç gün saat olarak hesaplandığında 72 saat yapıyor. Hades-i şerif çok açık bir şekilde 72 saat küsebilirsin diyor değil mi? Çünkü hadisin ifadesine 3 günden yani 72 saatten fazla küs kalmak helal olmaz, haramdır buyuruyorsa demek ki 72 saate kadar küsse bir Müslüman haram işlemiş olmuyor. Ama küsmek, zulmetmekse o bir küsme değil tabi yani zulmettiğin şeyi söylemiyor. Normalde tartışma oldu, incindin, kızdın, küstün. Bir gün, iki gün, üç, üçüncü gün doldu. Ee, gidip görüşüyorsun, barışıyorsun. Şimdi değerli kardeşlerim, ailelerimizde karı koca arasında Çocukların kendi aralarında, anne baba ile çocuklar arasında, akrabalarla, hısımlarla, kaynanayla, kaynatayla, kavganın, gürültünün, küslüğün çok olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Neredeyse yani küsmeyen, bir insan bulunsa, kavga etmeyen, tartışmayan bir aile bulunsa herhalde müzeye kaldırılacak yani. O hale gelindi. Allah akıbetimizi hayır etsin. Ümmetimizin gidişatını güzele çevirsin. Çok üzücü, çok endişeli ve çok çok endişeliyiz. Şimdi hadisi şerife dönelim. Hadis açık bir şey belirtiyor, küsmek üç gündür diyor. Tamam. Ama anlattığı bir şey daha var hadisi şerifi Gizli bir bilgi daha var hadis şerifte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın adına konuşuyor. Allah'ın temsilcisidir. Allah yarattığı kullarını çok iyi biliyor. O böyle yarattı çünkü. Demek ki insanın tartışması, küsmesi bir noktaya kadar doğal. Sümünün akması gibi, uykusunun gelmesi gibi, üzülünce, ağlaması, ağlayınca gözünden yaş akması gibi doğal yapısında insanın bir miktar küsmeye uygunluk var. Küsmenin nedeni olan kavgaya, tartışmaya uygunluk var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuracak olsaydı ne diyebilirdik ki? Mesela deseydi ki kim bir dakika küs kalırsa haram işlemiş olur. Böyle buyursaydı biz itaat edecektik. Ama çok açık bir şekilde, Kur'an-ı Kerim'de de benzer işaretler görüyoruz. Çok açık bir şekilde demek istiyor ki, yani küsme olur, hafif dargınlık olur ama siz bunu senelere yaymayın. Üç günde kininizi bitirin, nefretinizi bitirin ve barışın buyuruyorum. Buradan toplu anladığımız sonuç şu kardeşlerim. Karı koca arasında da, anne babanın çocukları ile ilişkisinde de, kaynana kaynata, işte baldızlar, bacanaklar arasında da bir küsme ortamı keşke oluşmasaymış. Keşke sıfır sorunlu aileler olarak yaşasaymışız. Fakat bu neredeyse mümkün değil. İlla şeytan bir şeyler sokuşturacak ve bir kavga, tartışma olacak. Bu kavga ve tartışmayı iki açıdan dinimize uygun hale getireceğiz. İki açıdan. Birincisi bu kavgada ölçüsüz, orantısız vurma, orantısız hakaret, ölçüsüz atma, sövme, hakaretin ilerisinde söylenebilecek şeyler olmamalı. Evet, sıfır kavga istiyoruz ama kavga olursa da güç gösterisine dönüşmeden sadece hak arama düzeyinde hakeme giderse hakeme razı olma düzeyinde olmalı bu neden çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafık alametlerini sayarken kavga ettiğinde ölçüsü kaçan kişiyi dörtte bir oranında münafıklık alameti taşıyan birisi olarak bize sunuyor Müslüman da kavga eder etmezse keşke ama eder insan çünkü ama kavgasında din, iman, namus geçmiş gelecek ne kadar iyilikler varsa öldürmek, kırmak, atmak boşamak borçları geri istemek, onun anasına hakaret, onun babasına hakaret, evden kovma. Bu diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tartıştığı zaman ölçüsü kaçar. Ölçüsüz tartışır. Kavgamız ne bizim? Bu masa burada mı uygun, orada mı uygun? Biri burada uygun diyor, biri orada uygun diyor. Bu yani üçüncü bir kişiye sorularak Çözülebilir bir problem bu. Ya da bu hafta burada kalsın, haftayı orada kalsın denebilir. Bir gün sonra, iki gün sonra <gülüyor> çekirdeği bu masa olan kavgadan boşamaya varıncaya kadar, eski suçları konuşmaya varıncaya kadar, sen zaten namazda kılmıyorsun diyecek kadar, senin namazın boşunadır, senin Allah namazını kabul etmez, sen cehennemliksin gibi ölçüsü görülemez. Hesapsız kitapsız hakaretlere varacak pozisyonlar münafıklık alametidir diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bundan tartışmada uzak duruyoruz. Çünkü bu tür tartışmalar iplerin bizim elimizden çıkıp şeytanın eline geçmesi olarak ortaya çıkar. Şeytan da ipleri aldı mı onunla iki tarafı da oynatır istediği gibi. Boşanma olmadan, çocuklar sokağa düşmeden bırakmaz şeytan bir daha. Bu önemli bir nokta kardeşlerim. İkinci nokta, bu tartışmadan sonra hiçbir şey olmamış gibi gel beraber pasta keselim diyecek hali de yok onların. Evet ölçülü tartıştılar. Ama bir taraf küstü biraz. Yani hiçbir sözüme de itibar ettiğin yok senin ya. Yıllardır karı kocayız. Bir kere de bizim dediğimiz olsa, benim dediğim olsa ne olur? türünden köstü, yemiyorum ben yemek, git kendin ye dedi. Bu bir gün sonra kapanmalı. Olmadı, iki gün sonra kapanmalı. Olmadı, 72 saat dolduğu dakikada kapanmalı bu. Zaten 72 saatten sonra haram işlenmiş oluyor. Bu harama girme tehlikesinden dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en fazla üç gün buyuruyor ama Üç günü muhakkak doldurun, boşa gitmesin masrafınız demiyor. Hiç kavga etmeyin diyor bir defa. Kavga edirseniz küsmeyin diyor. Küserseniz iki saat sonra barışın buyuruyor. Bari bir gün sonra barışın, bari bari en son üç gün demek. Yani hakkını sonuna kadar kullan demek değil bu. Üç gün sonra barışmadın. Surat hala bir karış, aşağı sarkmış, e haram. Haram ne demek? E alkol gibi, hırsızlık gibi suç demek. Kumar gibi suç demek Allah katında. Haramdan korkuyorsa bir mümin barışacak. Evet kardeşlerim. Yani küsmeden yaşasak keşke. Bu ne büyük bir fazilet. Ama fani dünyada kolay kolay herkese nasip olmuyor bu. Fakat küsmeyi gelenek haline getirmeyeceğiz evlerimizde. Küsmeyi Allah'ın haklarını, kulun hakkını iptal edecek ağırlıkta kullanmayacağız. Yani uçuk mu uçuk bir örnek vereyim. Küstüm. Gittim lavbanın da kapısını kilitledim. Anahtarı da aldım götürdüm. Madem ben küsüm abdest almasın, namaz kılmasın, cehenneme girsin. Böyle küsme olur mu ya? Bu insanlığı bitirdik demektir. Müslümanlığı bitirdik demektir. Buna benzer şeyler. Ya da ben eşimle tartıştım. anasını hakaret ettim. Dayısına hakaret ettim. Olmaz. Ya kavga edebiliriz ama Müslümanlığımızı bitiremeyiz. İnsanlığımızı bitiremeyiz. Kavganın da bir prestiji olur ya. Kavganın da bir seviyesi olur. Ama asıl olan kavgayı sürdürmemektir küslüğü sürdürmemektir. Eğer kavga bitmez tükenmez bir boyut alıyorsa üçüncü kişileri iki tarafında razı olacağı üçüncü kişileri müdahale ettirmek gerekir bu kavgaya. Yani bir bakınız nedir bu kavgada haklımız, haksızımız, yanlışımız demek gerekiyor. Eğer bunu da yapmıyorsak biz kavga etmekten, kavganın sürmesinden hoşlanıyoruz demektir. E bu da Allah'ın razı olmadığı bir iş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haram bu buyuruyor. Eğer biz her sene beş defa böyle bir ateşli kavga, ondan sonra üç gün işte zorla barışılacak, üç günlük bir küslük dönemi yaşıyorsak, bu bir hastalık olduğunu gösteriyor. Belki onun için de bir psikiyatreye gitmekte gerekir. Bir evde mesela 3 yılda bir bir gerginlik olur. 5 yılda bir olur ama her ay bir gerginlik olmaz. Her gün kısa devre olan bir elektrik sistemi yangın nedenidir. Yangın ihtimalidir bu. Müslümanlar şöyle bir kanaat oluşturamazlar. Yani kötü bir zamandayız. Evlilikte bu kavgalar oluyor. Yok öyle bir şey. Başkalarının nikah sorunu olabilir. Onun için kavga ed ediyorlardır. Başkalarının haram gıda söz konusudur. Elbette kavga edecekler sonunda. E biz elhamdülillah nikahlı insanlarız. Allah'ın adıyla nikah kıydık. Gıdamız helal. E camiye gidiyoruz. E tesettürümüz var, sakalımız var. Bizde o olmamalı. Evet, Asabikram'da da aile tartışması oldu tamamen kökünden e, ashab-ı kiram bunu def edemediler ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müdahale ettiğinde o kavga bitti Ömer'e gittiklerinde o kavga bitti barış dendiğinde samimi bir şekilde barıştılar barıştıktan sonra bir kenarda arşivde o eski kinlerini tutmadılar burada kardeşlerim <gülüyor> pek çok yani pek çok diyorum da elli tane yüz tane değil ama bin, iki bin daha da fazla aile tartışmasına müdahale ettim Allah'ın izniyle. Bir kısmına faydam oldu Emin kardeşlerim bana dua ettiler. Pek çoğuna da faydam olmadı çünkü yangın bacayı sardıktan sonra geliyorlar. Hiçbir faydası olmuyor. Bir de geliyor mesela kadın veya erkek yani söze başlarken hocam ben senin derslerini hep dinlerim diye başlıyor. Yani sen beni haklı çıkar onun için geldim ben buraya diyor. Hakkı aramaya gelmiyor. Dolayısıyla ona bir faydamız olmuyor. Anlatıyorsun anlatıyorsun çekip gidiyor. Çoğu da küsüp gidiyorlar ona hak vermediğin için. Çok zor bir iş. Rabbim yardımcımız olsun. Ümmetimizin yardımcısı olsun. Yani bu badire çok çetin bir badire. Şimdi kardeşlerim şöyle bir ayrıntı zikretmek istiyorum. Şimdi e, küs oluyor, bir konu oluyor. Kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz özellikle ve erkek kardeşlerimiz gönlü kırılıyor bu olaydan. Benim zarar ettim bu işten diyor, şahsiyetim zarar gördü diyor, ben insan yerine konmadım diyor. Kayınçım böyle müdahale etti bana diyor. Dinliyorsun, e doğru haklı. E öbür tarafa diyorsun ki böyle mi maalesef öyle oldu bir defa diyor. Ha güzel. Yani yanlışı ve haksızlığı itiraf ediyor. Bak kardeşim, bu da itiraf ediyor. Gerçekten sana zulüm yapılmış. Bundan sonra da yapmayacağına söz veriyor. Dolayısıyla bu işi burada kapatın. Haydi bismillahirrahmanirrahim herkes evine gitsin. Diyorsun. Yani yüzlerce kere şu cümleyi dinledim. Ama benim gönlümü kırdılar hocam diyor. Benim gönlümü kırdılar diyor. Ben ne çektim bilmiyorsun sen diyor. Doğru. O da diyor ki gönlünü kırdık diyor. Cahillik ettik diyor. E tamam para mı istiyorsun şimdi yani? Tazminat mı istiyorsun? Bu bir karı koca meselesi. E, yok. Benim gönlümü kırdılar. Bu gönlüm ne olacak? Ne bileyim ne olacak senin gönlün? Yani bir kavga oldu. Sen boşanmak istiyorsan git mahkemeye. E boşanmak istemiyorsan fedakarlık yapıp biraz da sen fedakarlık yapıp e, bunu bir unutman lazım. Yoksa olmaz ki. E ben niye fedakarlık yapayım? Bak o da mesela erkekliğinden fedakarlık yaptı. Evet hata oldu. Allah affetsin özür dilerim diyor. Yabancı birinin yanında eşinden özür diliyorum. Yani sen bunu, sende bir miktar fedakarlık yapmadıkça bitirmek istemiyorsun demek ki bu tartışmayı. Kardeşlerimiz, bir kavgada, bir küslükte, bir dargınlıkta, yani hiç fedakarlık yapmadan, haklı da olsan, hiç fedakarlık yapmadan barış sağlanmasını istiyorlar. E bu nasıl olacak? Yani eskiden bir fıkra anlatılırdı. Adamın biri, borç vermiş birisine sonra gitmiş istemiş borcunu vermemiş adam işte ödeyemiyorum filan ya ne zaman ödeyeceksin demiş düşünmüş düşünmüş de demiş ki pazartesi salı çarşamba perşembe ödeyemem cuma da ödeyemem cumartesi de ödeyemem pazarda ödeyemem demiş yani haftanın yedi günü var yedi gününü de saymış o günlerde ödeyemem demiş e ödeyecek misin ödeyeceğim ne zaman sekizinci gün e sekizinci günü yok haftanın yani nereden sevap kazanacaksın sen? Tamam, eziyet çektin. Doğru. Keşke olmasaydı. E Allahü Teala sana sevap yazacak. Sen de bundan ecir kazanacaksın. O başka hoca, sevap başka. Ha. O başkaysa hadi güle güle evinizde avukata gidin o zaman. Avukat ayırsın deniyor. Yani tekrar ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 72 saat kavgaya müsaade ediyor. Kavgayı sürdürmeyin, haramdır buyuruyor. Bu bir fedakarlık yapmadan önlenemez. O fedakarlığı yapan bu sevabı Allah'ın izniyle kazanacak. İlk kim elini uzatıyorsa sevap onda kalacak. Hadis böyle. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ve Rabbil